Dinler üzerine tartışmak bizim işimiz değil ama teokratik veya felsefi her tartışmanın dışında kalarak bir şeyi kesin olarak söyleyebiliriz. İslam dini ve Arap dünyası bugün hakim uygarlık olan Batı'nın Doğu'nun iki zengin kültürü yani Hint ve Çin'le tanışmasının başrol oyuncusudur. Keza gerek kendi teknik ve kültürel zenginliği gerekse tanışılmasına aracılık ettiği iki derin kültürün teknik ve kültürel zenginliği vasıtasıyla modern Avrupa'nın yaratılmasında da büyük pay sahibidir. Arap ticaret ağı bu iki uygarlığın ürünlerinin kendi sınırları dışında da erişilebilir olmasına sebep olmuştur. Daha önce defaten bahsetmiştim bugün için süpermarkete gidip satın aldığımız jelatinlenmiş baharat belki çok fazla önem ifade etmiyor bizler için ama unutmayalım alım ki yüzyllar boyunca o önemsemediğimiz maddelere erişim uğruna ne fırtınalar koptu, imparatorluklar battı, yeni güç odakları doğdu, insanlar öldü, keşifler yapıldı, ekonomik sistemler değişti vesaire. Keşiflerin, istilaların, savaşların romantik heveslerle değil ekonomik gerekçelerle varlık bulduğunu kısa bir an için düşünsek aslında fazla da tarih bilgisine gerek olmadan bizler de bu gerçeği ucundan görmeye başlayabiliriz. Ne dedik? İki derin uygarlık dedik. Bugün müsaadeniz olursa bunu birini Hint uygarlığını program isminize uygun düşen bir bağlam altında yani koku ışığında biraz yüzeysel olarak bile olsa ele almaya çalışalım. Bazıları şanslı doğar denir ya Hint yarımadası da bu söylediklerimiz ışığında böyle bir şansın sahibi. Dünyanın başka hiçbir yöresi bu coğrafyadaki aromatik bitki çeşidi kadar zenginlik gösteremiyor. Dünyanın en yüksek platolarından Himalayalardan, Hint okyanusuna kadar uzanan bu coğrafi çeşitlilik aynı üst kimlik altında pek çok farklı iklim koşulu içeriyor. Gene aynı bölgede hem ırksal olarak geniş bir elpaze hem de dinsel olarak Brahma'dan Buda'ya kadar ne kadar renk ararsanız var. Bu demografik grupların her birinin günlük yaşam tarzları içinde de sık sık törensel yıkanmalar ve bu yıkanmalar kanmaları takiben vücuda uygulanan kokulu yağlar, pudralar, macunlar vesaire mevcut. 1130'larda yaşamış ve Manasolasa isimli bir ansiklopidi kaleme almış olan Sanskrit yazar Someş günlük banyo alma mecburiyetinin bir öndere veya krala verebileceği keyiften bahsediyor yazılarında. Hatta banyonun yapılacağı yerin dekorasyonuna ilişkin önermelerde bile bulunuyor biraz da konunun dışına çıkarak tabi. Şartı şu banyonun yer alacağı mekan ve içindeki sütunlar mutlaka ve tamamen zevkli bir şekilde boyanmış olmalı. Bu zevkli şekilde boyanmış banyo mekanında kral veya önder küvete uzandığında önce güzel yardımcılar vücuduna ılık sular dökmeliler. Daha sonra bir kısım güzeller suyu tas tas dökmeye devam ederken bir başka güzel kadın da kralın vücut, saç ve cildini kokular saçan amalakalarla ovuşturmalı. Amalaka aslında batıda pek bilinmeyen vişneyle ile eri karası kokulu bir meyve. Hint bademi de deniyor bazen. Meraklısı olur diye söylüyorum. Latince adı Mirobolan diye geçiyor. Bu bir nevi keselenme diyeceğimiz olaydan sonra vücudu tünden ılık suyla durulanan kral bu kez kendini atletik vücutlu erkek hizmetlilerine teslim ediyor ve onlar da krala masaj yapıyorlar. Masaj kuru kuru olur mu? Olmuyor tabii. Masaj için gene kokulu bir yağ kullanılıyor. Ancak masajı yapan erkekler olmasına rağmen yağ kralın vücuduna sürenler gene dünya güzeli huriler masaj yağı aslında kokulandırılmış susam yağından oluşuyor bugün bile doğru düzgün bir masaj yağı yapayım deseniz bir sabit yağ bulmanız lazım ki bu örnekteki susam yağı da bu işle görevlendirilmiş durumda bahsettiğim formülün içinde peki neler katılıyor susam yağının içine de yağ kokulu hale geliyor sayayım efendim yasemin, kişniş kakule, fesleğen, ağacı, çam, safran, karanfil birkaç çiçek ve bitki daha var ama bizim tanıma hattımızın Dışında kaldıklarından kafa karıştırmasın diye onları es geçiyorum müsaadenizle. Susam yağının içinde dinlendirilen bu malzemeyle üretilen masaj yağıyla masajlanan kral daha sonra temiz bir pamuk tülbent elbise giydirilerek ayağa kaldırılıyor ve güne başlamaya hazır hale geliyor. Sadece Manasola değil güne başlamanın tariflerini veren Hint coğrafyası kaynaklarında adı içeriğinden daha meşhur hale gelmiş olan Kamasutra'da da yüksek kastan bir Hint erkeğinin güne başlama ritüeli kısaca şöyle tarifleniyor. Sabah erken kalkmalı ve öncelikle Öncelikle tabiatın çağrılarını cevaplamalı. Kamasutra'da geçen tabiatın çağrılarının cevaplanması cümlesini anlamını tahmin etmiş olduğunuzu varsayarak kurcalamaya gerek görmüyorum ve devam ediyorum. Ağzının içini yıkamalı, vücudunu az biraz kokulu macunla oğuşturmalı, Giysilerine birkaç çiçek iliştirmeli. Elbette bu kadar da değil. Devama devam ediyoruz. Dudaklarını kırmızı ile renklendirilmiş mumla sıvazlamalı, aynaya bakmalı, ağzına birkaç tane nane yaprağı atmalı ve ancak bundan sonra işine gücüne gitmeli. Tarif Kamasutra'dan efendim. 20 veya 21. yüzyılda yazılmış bir metroseksüel erkeğin el kitabından veya GQ falan gibi bir erkek dergisinden alınma değil. Kamasutra'nın ne da biliyorsunuzdur. Ama ama ben gene de kısaca hatırladığım müsaadeniz olursa Kamasutra Sanskritçe bir antik Hint metni. Aslında bir kılavuz demek belki daha doğru olur. Duyarlı bir cinsel yaşama ulaşmanın yollarının edebi bir lisanla tarif edildiği bir metin. Biz daha çok bir cinsel yaşam kılavuzu olarak batınlı anlam kazandırmışsak da elbette içinde sadece figür ve pozisyon tarifleri yok. Hayat ve bilgi edinme teorileri üzerine de veciz paragraflar var. Zira derin kültür dediğim derin kelimesi her anlamda ifade buluyor ve genel kişilik yapısının belli bir zenginlik ve uzantısında seviyeli bir içgörüye ulaşması halinde mutlu olunabilecek bir aşk ve aşk yapma salatından bahsediliyor. Kamastra 7 bölüm ve 4 amaç üzerine şekilleniyor. Çok da sitar sesi gibi vızıldamayım kulağınızda diye kısa kesiyorum. Sonuçta maddeden uzak kalarak manayı tanıyabilmek ve bunun üzerine soluk alıp verildiği süre içinde en zevkli şekilde geçirilecek bir yaşama ilişkin kılavuz diyebiliriz Kama Sutra için. Bu açıklamayı neden yaptım? Çünkü az önce Kama Sutra'dan alıntılıyarak verdiğim bir erkeğin güne başlama ritüeli tarifi tamamen başka bir bağlamda ve bugün yazılmış gibi dinlenilse basit bir aylık moda dergisi tüketim kılavuzu gibi algılanabilirdi. Aradaki farkı koyabilmek için bu kısa parantezi açmak zorunda kaldım. Cinsiyet ayrımcılığı yapmayalım ve Ritusamhara'ya geçelim. Büyük şair Kalidasa tarafından yazılmış bir klasik Hint şiiri örneği Ritu Samhara. Mevsimlerin birlikteliği diye de çevirebiliriz şiirin ismini. Zira içinde altı mevsim, evet doğru duydunuz herkes bir yılı dört mevsime ayırmaz ve ayırmak zorunda değil. Altı mevsimin anlatıldığı bir şiirsel kompozisyon Ritusamhara. Bu kez de konumuz erkekler değil kadınlar. Kalçaları güzel kumaşlar ve şallarla örtülmüş, göğüsleri sandal ağacıyla parfümlenmiş, kolye ve takılarla bezeli, saçları kokulu yağlarla yeni yıkanmış kadınlar aşıklarını arzudan çıldırtmak için ikna etmeye hazırdırlar diyor şair. Kadın ve erkek Hint coğrafyasında vücutları ile böyle tariflerdeki gibi ilgilenerek güne başlıyorlar da vücudun dışı yani içinde yaşanılan mekana geçtiğimizde yani bir adım geriden bakmaya başladığımızda Kokunun ortam içindeki yerine Tütsü falan demeyeceğim Onlardan zaten en az sizin kadar bana da Gına geldi Başka ve hoş bir uygulama var ortamlar için İsmi Kuş X Kuş Hintçe vetive veya kabe sabanı demek. Aslında bir kök bildiğiniz gibi ve acımsı balzamımsı bir kokusu var. Kuş X'te vetiveden örülmüş ancak tül gibi incecik örülmüş perdelerin evlerin veranda girişlerine yerleştirilmesi. Bu aromatik perde diyebileceğimiz tülümsü kumaş... Daha sonra su serpilerek ıslatılıyor ve sıcak gün içinde dışarıdan esen rüzgarında ilmeklerinden geçmesiyle beraber hem serinliği hem de vetivenin o ilahi kokusunu yaşama alanının içine taşıyor. Kus yani vetive yani Kabe samanı sadece perde olarak değil yer veya eşya üzerindeki yaygıların örgüsünde de kullanılıyor ve sabit bir ortam kokulandırma aparatı gibi vazife görüyor. Vetive'den geçelim sandal ağacına. Tanrı'nın Hint coğrafyasına en büyük armağanı diyebileceğimiz bir ağaç türü bu sandal ağacı veya Latince katalog adıyla Santalum Album. Kokusundan daha sonra bahsedeceğim ama kokusundan daha da bir özelliği var ki bu özellik onu Hint tapınaklarının veya önemli binaların giriş yollarının vazgeçilmez malzemesi yapıyor. Sandal ağacı beyaz karıncaya dayanıklı bir ağaç cinsi. Bu nedenle de yıpranması zaman alıyor ve tercih edilen bir malzeme haline geliyor. E bir malzemeyi de kullanırsanız ve kokusu da güzelse elbette inşasında kullanıldığı alanı da kendi gibi kokutur. Biraz da bu nedenle olsa gerek Hint Kandu Tapınakları'na aynı zamanda Gandakuti yani Kokular Tapınağı adı veriliyor. Yaşamanın değil ölmenin de kokulu olduğu bir yeryüzü bölgesinden bahsettiğimizi unutmayalım. Ne oluyor ölenler efendim? Oralarda yakılıyor tabii. Yakarken çıkan yanık et kokusu nasıl oluyor da ister istemez kokuya maruz kalanların burunlarını buluşturmalarına sebep olmuyor. Çünkü cenaze töreninde veya daha doğrusu kremasyon sırasında mevcut tek koku mevtanın yanan vücudunun çıkardığı koku değil. Bu koku insanları rahatsız etmesin ve ruhu da tanrılarla ferah ferah buluşsun diye yanında sandal ağacı, karanfil ve bilumun baharatı yakılıyor. Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Ganj Nehri kıyısındaki Benares veya Varanasi kenti Hinduların en kutsal kabul ettikleri kentlerden biri. 3000 yıllık bu kent Tapınaklar şehri diye de biliniyor ve bu kentin nehre bakan kıyılarında böyle cenaze yakma törenlerine oldukça sık rastlanılıyor. Hatta buraya gidip... Filler mezarlığına gelmiş yaşlı fil gibi ölümü orada bekleyen pek çok Hindu'da var. Dolayısıyla bir et yanma merkezi de aynı zamanda bu ilginç kent. Az önce dediğimiz gibi her kutsal cenaze yakma törenine onlarca kokulu bitki de eşlik ettiğinden belki Hindistan'ın parfüm merkezi diyebileceğimiz Gazipur'un, hemen bu kentin yakınında, nehrin az aşağısında ve karşı kıyısında yer almasına şaşırmamak gerek. Tabii tek sebep burada çok cenaze yakılması değil Gazipur'un parfüm merkezi olmasında. Unutmamak gerek ki bu bölge baharat yolları üzerindeki kilit noktalardan da biri aynı zamanda ve bu nedenle kokulu maddeyle paranın el değiştirdiği şanslı toplanma merkezlerinden de biri aynı zamanda tarih içinde. Hindistan'da ölüm sonrası ikinci yaşama geçiş olayına Ganda-Madana deniyor. Ne demek bu kelime? Kokulu dağ demek. Yani ölerek ve yakılarak bir anlamda kokulu dağa transfer olmuş oluyorsunuz. Burada kısa bir kahve molası verelim ve sonrasında ölümden uzaklaşıp gene Hint coğrafyasındaki daha keyifli konulardan bahsedelim isterseniz. Pink Floyd'dan dinliyoruz Scarecrow. Scarecrow as everyone knows Stood with a bird on his hat and straw Everywhere he didn't care He stood in a field where barley grow head did no thinking his arms didn't move except when the wind cut up rough and mice ran around on the ground he stood in a field where barley grew. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate. Besides, not unkind, he doesn't mind. He stood in a field. Radyosunu yeni açanlar işini hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Pink Floyd'dan dinledik. Sky Evet, Hint kültüründe koku sadece hüzünlü paylaşımların olduğu anlarda veya bireysel bakım ve ilişkiye hazırlık dönemlerinde değil, daha neşeli vesileler içinde kullanılıyor tabii ki. Baharda yapılan Holly Festivali var mesela. Bir anlamda Roma'daki Saturnalia'nın benzeri olan bir festival bu ve bu süreç içinde bütün bilinen mülkiyet veya sınıfsal üstünlük değerleri gevşetilerek esnetiliyor. Kimin üst, kimin ast olduğu bir nebze olsun önemsiz hale geliyor. Haliyle bu da geçici de olsa bir coşku, bir renklilik getiriyor hayatlara. Bu dönemde kokulu sular sadece kokulu olmakla kalmıyor, aynı zamanda renklendiriliyor ve ellerdeki bu rengarenk şişelerden uzun tüplü şırıngalara çekilen kokulu sıvılarda insanların üzerlerine püskürtülüyor. E tamam anladık, bu Hintliler güne başlarken kokulanıyorlar. Sevişirken kokulanıyorlar, eğlenirken kokulanıyorlar hatta öldüklerinde bile kokulanıyorlar da bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani bu işlerin maddi bedelini kim karşılıyor demek istemiyorum onu herkes kendi bütçesinden bir şekilde hallediyor mutlaka ki bu işler yüzyıllardır sürüp geliyor. Benim sormak istediğim bu kokuları kim buluyor da yapıyor da satıyor acaba? Evet koku işiyle uğraşan ister düğün ister cenaze ihtiyaç duyulduğunda koku sağlayan parfümörler var Hint dünyasında ve bunlara da gandika deniyor. Yüzlerce yıldan gelen geleneklerin ve yazılı tariflerin ışığında bu gandikalar kendilerini hem teori hem de pratik içinde zenginleştiriyorlar kokulu maddelerin doğalarını ve onlara ilişkin seçimleri doğru yapmanın tekniklerini öğreniyorlar. Bunların işyerleri yani bir nevi dükkan veya atölyeleri balya balya kokulu otlarla dolu. Sadece kokulu ot balyası değil karanfil yığınları, benzoin reçineleri, öt ağacı öbekleri, vetive kökleri ve kurutulmuş paçuli yaprakları hep bu gandikaların dükkanlarını adam atılmaz kalabalıklıkta yer haline getiren sabit eşyadan sayılıyor. Bu malzemeyi Ellerindeki yazılı metin veya kendi yaratıcılıklarına göre toz haline getirip yağlara karıştırıyorlar yani macuna çeviriyorlar. O macunlarda tütsü veya buğur çubuklarına dönüşüyor ya da nebati yağ içinde eritilip kozmetik amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanıyorlar. Her kokulu nebat da havanda dövülüp de toz haline getirilemez. Elbette bazı malzeme için yöntemler farklı. Hatırlarsanız bir ara esans yağları ile ilgili birkaç haftalık bir yayın yapmış ve orada distilasyona uygun olmayacak kadar nazik bazı çiçeklerin kokularının enfleuraj denen bir yöntemle kullanılabilir bir oktama aktarıldığından bahsetmiştim ne yapılıyordu özellikle gras bölgesinde oldukça ünlü olan ancak çok emek yoğun ve maliyetli olduğu için vazgeçilen bu yöntemde Yasemin veya Nergis gibi nazik çiçekler domuz yağ sıvanmış cam plakalara yapıştırılıp bekletiliyor daha sonra elde edilen kokulu hayvani yağda da alkolde çözülüyordu Hint koku ustalarının yöntemi belki prensip olarak bunun aynısı ancak kullanılan malzeme değişik. Bir kere öncelikle hayvani yağ kullanılmıyor onun yerine ilk başta masaj yağında sabit yağ olarak kullanıldığından bahsettiğim susam kullanılıyor. Susam yağının kendi koku vermeyip içine konulan maddenin kokusunu bünyesine kabul etmesi gibi bir özelliği var. Ama sadece bu özellik değil susam yağını Hint parfüm ustalarının nezdinde değerli kılan susam yağının ayrıca oda sıcaklığı, ...uzun süre bozulmadan ve ekşimeden kalabilme özelliği de var... Bu nedenle onun içine emdirilen nazik çiçeklerin kokuları da oldukça uzun süreler herhangi bir bozulmaya uğramadan aynen kalabiliyorlar. Zaten susamın yağı değil tanecikleri kullanılıyor bu çiçeklerin kokularını emdirmek için. Yani bizim bildiğimiz o simit üzerinde yanık yanık kokusuna aşina olduğumuz susam taneciklerinin çiğlerini düşünün. Nazik çiçekler dediğimiz ve o coğrafyada sık bulunan Yasemin, Şampaka falan gibi distile edilemeyen ve havanda dövülemeyen çiçeklerin taç yaprakları susam taneleriyle karıştırılıp bekletiliyor. Daha sonra kokuların susama aktarıldığında kanaat getirilince bu kez çiçekli susam elekten geçirilip çiçekler ayıklanıyor ve elde kalan kokulu susam taneleri de preste ezilerek yağ çıkarılıyor. Diyelim ki bu işlemi Yasemin'le yaptı Gandika yani koku ustası ne yapıyor bu elindeki Yasemin'in susam yağını? Efendim bu Yasemin'in susam yağına Şameli Katel deniyor ve birinci işlemi Saç bakımında kullanılmak. Yani Hintli hanım saçını yıkayıp sokağa çıkmadan önce bir tarakla taranıyor ve bu tarakta tahmin edebileceğiniz gibi şameli katele batırılmış bir tarak. Hint kadınlarının en önem verdiği güzellik unsurlarından biri saç bakımı. Ve o bakımı da Yasemin kokulu yağla yapmış olmak hem saçı besliyor hem de saçın doğal avantajı olan koku barındırma özelliğinden dolayı bir de parfüm mecrası yaratılmış oluyor muhteremin başının üstünde. Tabi o lüle lüle kara saçlar yağlı yağlı sallanınca bizim estetik kodlarımıza pek de uymuyor olabilir. Ama burada beğenisi söz konusu olan zaten biz değiliz değil mi efendim? Ayrıca unutmayalım ki o Hint lüleleri sallandıkça etrafa koku da yayma özelliği. Sahipler. Hindistan'dan bahsediyoruz yani orta çağ sonu Avrupa gibi yıkanılmaktan bucak bucak kaçınılan bir yerden değil doğal olarak sık yıkanılan bir yerde saç da sık yıkanıyor ve bu saç telleri üzerindeki yağ dokusunun zayıflamasına neden oluyor. E bizim Şameli Katel yani Yasemin'in susam yağı haliyle doğal olarak bu soruna da çözüm bulmuş oluyor tahmin edebileceğiniz gibi. Hint kültürü aynen antik Yunan kültürü Magna Grescia gibi kendi sınırlarını belirleyen coğrafyaların dışında da taşmış bir kültür. Bu bölgenin doğusu ve güneyi de bir anlamda bu kuvvetli kültürel kodların içine kısmen asimile olmuş da diyebiliriz rahatlıkla. Sri Lanka, Tayland, Kamboçya, Burma, Sumatra, Java, Malaya gibi yakın pek çok bölgenin günlük yaşam kodları içinde Hint kültüründen ödünç kültürel kodları sıkça görmek mümkün. Tabii bu asimilasyon biraz da kaşınarak oluyor, zira bu saydığım yerlerdeki pek çok müteşebbis tarih içinde kendi ülkelerinin ...de bulunmayan ancak hayranı oldukları malları ki bunlar çoğunlukla baharat ve kokulu aromatik bitkiler... ...Hint dünyasına gelerek alıp götürüyorlar. Ancak unutmamak lazım ki bir malı taşıdığınızda sadece onun fiziksel varlığını değil kullanımına ilişkin kodları da beraber götürürsünüz. Java'daki Borobadur tapınağına veya Bali'deki dans eden güzel hanımlara baktığımızda bunun sabit örneklerine yani Hint kültürünün bariz göstergelerine şahit oluyoruz. Ayrıca gene bilmemiz lazım ki müteşebbis kelimesini özellikle kullandım. Zira tarihsel süreç içinde bu komşu bölgelerdeki seçkin ve zengin gruplar hep Hindistan'la yapılan baharat yani karanfil, benzoin reçinesi muskat, paçuli gibi malzeme ticareti sayesinde varlıklarına kavuşmuş zenginler. Ancak o geniş Hint topraklarındaki her adette kolay kolay dışarıya taşınıyor sanmayın. Komik bir örnekle noktalayalım hem bu bahsi hem de bugünkü yayınımızı. Abyanga denen bir olay var Hindistan'da. Abyanga kokulu okşama demek. Şimdi siz kim kimi okşuyor ya diye merak ediyorsunuz hemen söyleyeceğim. Yeni yıkanmış dişi filler sahipleri veya bakıcıları tarafından kokulu yağlarla okşanıp bütün vücutları sıvazlanıyor ki erkek fil dişisinin görüntüsünden mağda, kokusundan da mest olsun, gaza ve galeyana gelip çiftleşsin... Böylece bakıcıların belirlediği iki seçkin hayvandan yeni bir soy üremesine imkan sağlanmış olsun. Bu adet Hindistan'dan başka hiçbir yerde yok. Benzerleri var yani bizim günlük hayatta anlamını bilmeden çokça kullandığımız kıyakçılık kelimesi var mesela. Atların çiftleşmesine bakıcıların yardımcı olması gibi ancak o olayda da kokulu bir maddeyle hayvanı bezemek yok bilakis sadece fiziksel bir uyarı var hayvan imgesinin özellikle bazı hayvanların hindu kültürü içindeki kutsal konumunu bilirsiniz nandi diye dev bir boğa var mesela kutsal kabul edilen nandiyi bir anlamda antik mısırdaki apise de benzetebiliriz neyse tanrı şivanın üzerine bindiği söylenen bir boğa bu ve adına adanmış pek çok tapınak bu tapınaklarda da dev boyutta görkemli heykelleri var bu tapınaklar ellerde çiçeklerle ziyaret ediliyor kadın tarafından özellikle doğurmak için dileklerde bulunup boğa heykelinin gövdesine el sürüyorlar kulağına dileklerini fısıldıyorlar. Bu tapınakların en ünlüsü ise Madras kenti yakınındaki Tanjore Tapınağı. Bu tapınağın da tam ortasında Hevüla gibi bir boğa yani Nandi heykeli var. İşte o heykel her sabah esans yağlarıyla yıkanıyor ve o kadar yıkanıp her tarafı o kadar yağla elden geçiriliyor ki sonunda koca heykel yağdan parıl parıl parıldamaya başlıyor. Elbette de bu işlem her sabah tekrar ediliyor. Dediğim gibi Hint kültürü oldukça zengin. Biz sadece bazı günlük adetlerden bahsedebildik. Bilerek Hint mutfağına girmedik. Çünkü o mutfağın örnekleri kokulu maddeleri o kadar fazla ve derin kullanıyor ki o mutfağa bir girsek bir daha kolayla çıkamazdık. Bir Hint evi mutfağında en az 25 değişik baharatın ve bunların karışımlarının bulunduğu gerçeğini lütfen göz ardı etmeyelim. Unutmayalım az önce verdiğim Nandi örneği gibi kokunun Dinin ve dinsel pratiğinde bir parçası olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Haftaya gene bu bahsettiğimiz coğrafyadan fazla uzaklaşmayalım isterseniz. Hep ismini duyuyoruz ve bugün de bahsettik. Ne bir şeydir bu sandal ağacı bir görenim öğrenelim diyorum. Kuru kuruya ağacı odunu anlatması da ne beni tatmin eder ne de dinlemesi sizi. Onun için yanına bonus olarak bir de küçük gerçek hayat öyküsü ekleyelim. Öykünün kahramanı 90'lı yıllarda Hindistan ormanlarında fırtına gibi esmiş ve kendisine Hint Robin Hood'u lakabı yapıştırılmış olan bir eşkıya. Aynı zamanda tarihin gelmiş geçmiş en büyük sandal ağacı kaçakçısı da olan bu muhteremi yani Verappan'ı